923 numaralı konu Hazreti Peygamberle Eşabi'nin giyim kuşamları. Evet, Abdurrahman bin Ebi Leyla şöyle anlatıyor. Bir gün birlikte oturduğumuz bir sırada Hazreti Ömer şunları söyledi. Ben Ebu'l Kasım'ın, Hazreti Peygamber'in, Şam işi ve kolları dar bir cübbe giydiğini gördüm. Hz. Peygamber bir yerden bir heyet geldiğinde en güzel elbiselerini giyerler ve ashabının ileri gelenlerine de aynı şeyi yapmalarını emrederlerdi. de heyetinin geldiği gün Hz. Peygamber Yemen'de Yapılmış bir elbise giymişlerdi. Hazreti Ebu Bekirle Ömer'in sırtlarında da aynı elbiseden vardı.